<gülüyor> ben evet. de Kim buradaydı? <gülüyor> Neyse başta bana malem kurtarı açtın O kurtarda artistik yapan müziği Önce evvel markete geldim Ben de marketteyim Ya o kurtar var şimdi Oynamıyorum falan filan Bana ne dediğim oynuyorsa yav Yani gayrı okum fazla da bir Genç ova Alnı mı lan kendin? He Yani ben sen uygun mu arkadaşlar? Ben Niye çarşamba namazı geçürüyor? He o yükümlü maliyet. Yani çarşamba niye şimdi? Ha daha şey. Yani Nasıl? Öyle diyorsun yani. Sen abi sen Tasaya kalır ver. O mesela yok, nasıl olur? Yok, o da tamamen olmuş. Çok güzel. Neyse romanlar sana kalsın da. Ama biz söylüyoruz buradan buraya arkadaşlardan o dizi, akşamı dizi filmi dersem de akşam dizi filmini seyretmemesiniz ya. <gülüyor> o o apa katten Kur'an okuma, ilimleştir gel, ilimle meşgul olma. Yani evladınızı şeytanlarla doldurmuşuz. Farkında değilim. هيه تعرفني راسك تعرف ساما غني إن شاء الله تسعة وعشرين ساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة وعشرين الساعة تسعة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 Esera demiştik ki وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah-u Teala Hayırdır ne dolaşıyor öyle kağıt? Diyor ki وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ Dedi ki Müellif Rahimahullah Allah-u Teala Hiçbir noktada, hiçbir konuda Mahlukat ile ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Bunu biz nasıl açıklamıştık? Yani bunu kimlere cevap olsun diye Şeyh Hüseyin de söylemişti. ve Ne diyor onlar? Bir tanesi Bir tanesi de yani bir, tane bir Yok, daha geniş manada. Daha geniş manada söylemiştik. Yani, demişti demiştik ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in dışındaki gruplar Allah'ın özellikle isim ve sıfatları konusunda ve özellikle özellikle Allah'ın sıfatları konusunda diyorlar diyorlar, akıllarımızın kabul edip ispat ettiğini ne yaparız? Kabul ederiz. Akıllarımızın anlamadığı, algılamadığı, ispat etmediklerinde ne yaparız? İntihar ederiz. Diyor ki mesela, aklımız Allah Teala'nın hay olduğunu yani diri olduğunu ne yapıyor? Alıyor. O zaman biz diyor ki Allah'ın hay, diri olma sıfatını ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Ama aklımız Allah Teala'nın gülmesi sıfatını ne yapıyor? Almıyor. Çünkü aklımıza gülmekten ince dudak geliyor, diş geliyor, damza geliyor, yanaklar geliyor gibi. İnsanın şüpheyle, şüpheyle ne yapıyorlar yaklaşarak? Allah'ın gülmesini neye kıyas ediyorlar? İnsanı İnsanın gülmesini kıyas ederek. Yani ne yapıyorlar? Önce Teş teşbih, teşbih yapıyorlar. Sonra da teşbih. taatil yapıyorlar. Önce teşbih, sonra taatil yapıyorlar. Tam. Onun için biz ne demiştik? sen derslerde. Her evet. muattil evet. müşebbihdir. Ama her müşebbih muattil değildir. değildir. Evet. Her müşebbih ilk başına yapmak zorunda. Evet. Her e, muattil önce ne yapmak zorunda? Evet. Her muattil önce de teşkil, de teşkil de etmek de zorunda de de. ki ne yapacak evet. onu? İptal ettik. Tamam. Biz bunu ne yaptık? Şeyh bu sözünün yani cevabının kimlere gittiğini açıkladık. Ve la yukâsu halkihi yani, dediği zaman mahlukattan kimseye kıyas edilmez. Sözününle Şeyh kimleri kastediyor? ehl Sünnetin dışındaki o sapık fırkaları. O sapık fırkalar ki ne yapıyorlar? Akıllarının ispat ettiğini kabul edip intihar ettiğini elde ediyorlar. Sonra diyor ki sonra dedik ki arkadaşlar Eee Allahu subhanahu o فيما وصف و سما بين النسل و الاسبات. Allah taala kendisini vasfettiği ve isimlendirdiği isim ve sıfatlarda izlemiş izlemiş olduğu metod nedir? Nesl ve isbat. Nesl ve isbat. Sana bazı ayetlerde kendinden bazı eksik sıfatlarını alıyor. Nesl ediyor. Bazı ayetlerde kemal olan, kendisi adına mükemmellik ifade eden, tamlık ifade eden, kemal ifade eden isimleri ne yapıyor allah İspat ediyor. Buradaki kural söylemiştik. ehl Sünnet'in neydi arkadaşlar? Kim söyleyecek? Elbettefek Ehl-i Sünnet'in nedir? İsim ve sıfatlarda nefi, bir nefi geldi. Allah-u Teala kendinden bir şey nef etti. Burada takılmamız <gülüyor> gereken evet, Rıddı olanının olanı, olanı, olanı, kemali. kemalini ispat edeceğiz. Zıttı olanın kemalini ispat Allah-u Teala diyor ki Allah zulmetmez diyor kullarına Allah kendinden burada neyi nefret etti neyi inkar etti zulmü zalim olmayı biz burada ehl-i sünnet olarak Allah zalim değildir mi diyeceğiz bizim mesutumuz bu mu yoksa zulmün tersi olan kemal adil olmak adaletin kamili En mükemmeline sahip bir adalet. Yani bize sadece allah Teala'dan zalim olma, zalim olmama sıfatını ne yapmıyoruz? etmiyoruz Çünkü tek başına nefi, mücerred bir nefi, hiçbir zaman bir kişi hakkında ne değildir? Övgü değildir. Çünkü bir insan kendinden zulmü, acziyetinden dolayı da ne yapabilir? nefilebilir. Çünkü fulancanın kimseye zararı dokunmaz. Dediğin zaman bu onun adaletli, güçlü, kuvvetli olduğundan dolayı mıdır yoksa zaten gücü yetmiyordur. Pısırıktır. Kimseye dokunmaz. Ondan dolayı tek başına nefi tek başına allah Teala'nın sıfatlarıyla nefi onu inkar etmek hiçbir zaman neyi ifade etmez? Kemal. Yani onun hakkındaki Mükemmelliğini yapmaz. ifade etmek. Bu besel de böyle oluyor ki. Yani fulân çalmaz. Ama belki neden çalmıyordur? Korkudan. Kendini ele vereceğinden, Yüzü kızaracağından dolayı. Bir insanın hakkında falan hafızlık yapmaz demek, demek. Onun için ne değildir? Övgü değildir. Övgü nedir? Fulân çok isfetlidir. İsfetin en kralı ondadır. Siz zaman ne olmuş olur? Onu ölmüş oluruz. Mahlukatta böyleyken allah Teala hakkında ne diyeceğiz arkadaşlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendinden nefk ettiği bir sıfat varsa biz onun nefk ettiğiyle onun aksi olan kemal sıfatını ne yapacağız? İspat edeceğiz. Anladın mı? Buraya soracağız. İspatlara ne yapıyoruz arkadaşlar? allah Teala'nın ispat ettiklerini ne yapıyoruz? Nasıl ispat ediyoruz? Teşbih e, tahrif etmeden تعتيل أسمدا، تكتب أسمدا، تشميه أسمدا. تمام كلام. سورة شيخ الإسلام متنبي يقولي، بعقد بخلاف هذه الجملة شو يشرح؟ يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، يقولي، bundandır. Ya yani bu baktandır. Bununla ilgilidir. Neyle ilgilidir yani Neyi kastediyor orada arkadaşlar? <gülüyor> Dedik ki ya Allah'a imandan bir tanesi de kendisini vasfettiklerini ne yapmak? Tahrifsiz, tekipsiz, temsilsiz, teşbihsiz, tahsisiz kabul etmek, iman etmek. Ya o cümleyi kastediyor ya da allah Teala Kendine, kendi adına ispat etmiş olduğu sıfatlarda iki yol izlemiştir. Nefi ve ispat. İşte bu nefi ve ispat'a giren bir surede nedir? İhlas suresi. Yani Şeyh Hulusi'nin sözünü bu iki şekilde de ne Buradaki anlayabiliriz. Diyor cümle bu cümle Ubat'tandır. Bu konuya girer. Şu söyleyeceğimiz ihlas sureti de bununla ilgilidir. Dendiğinde, Şeyh böyle dediğinde, Ne ile ilgili dese olsa, neyi kast ediyor diye sorulsa, sorulsa şey olursa burada ne yapabilir? İki şey de kast edebilir. Birinci şey olabilir. Allah'a iman. Edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin sünnetinde kendisine vasfedtiği isim ve sıfatlara tekifsiz, tahrifsiz, teşbihsiz ve ta'tilsiz yapmak? iman etmek olduğunu da kastetmiş olabilir bununla. O yukarıdaki paragraf ya bununla şunu da kastetmiş olabilir. Allah Teala Kendisini vasf ederken, kendisine sıfatlar ispat ederken nefi ve ispat yolunu atmıştır yapmıştır? Beraber kullanmıştır. Bunu da kastedebilir. O zaman diyoruz ki, işte Allah-u Teala suret, e, İhlas suresinde Kur'an'ın 3'te bir olan surede allah Teala ne yapmıştır? Kendini kendisi hakkında bazı sıfatlar ispat etmiştir. Mesela, kul huvallahu ahad. Ne var orada arkadaşlar? Ahad. Bir olduğu var. ona nasıl bir sıfat?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 Ne olması Allah-u Teala'nın? Diri olması. Mükemmel bir şekilde hiç eksiksiz sıfatlardan münezzeh olarak hay olması, diri olması. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Tek buna da zasi sıfat diyoruz. Allah-u Teala'nın sıfatları onun zatından hiçbir zaman ne yapmayan? Ayrı. Eksilmeyen, ayrılmayan Ayrı. sıfatlar. Bir de sihirli sıfatlar var. Sihirli sıfatlar ne? Allah-u Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlar. Mesela ne yapması? Konuşması. Konuşması. Gülmesi. Gülmesi. Gülmesi. Sevmesi. Yaratır, tamam mı? Yaratır. Ondan sonra e, <gülüyor> yaratmasına <gülüyor> yaratma asılda nedir? bir Sıfattır. Ama yaratması o manada nedir? Dilediği zaman allah yaratır. Konuşması gibi. Yeryüzünün gecenin müşterilerinde yeryüzünün dinmesi. Bunları ne, diyor, ne diyoruz arkadaşlar? Dili sıfat. Bunları dilediği zaman ne yapıyor Allah-u Yapıyor. O zaman ahad. Allah birdir. Nasıl bir sıfat? Rahati Rahat bir sıfat.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 ki bundan sonra gelen ayetin devamı da onu ifade ediyor. Lem ve lem Zira ona yapmamıştır Doğmamıştır ve doğrulmamıştır diyor. Ve aynı şekilde doğmak ve doğurulmak da zaten nedir? Eksiklik. eksikliktir Neden çünkü ihtiyaç duymayı gerektirir. ahad. <gülüyor> Onun bir neyde yoktur. Ve eşi benzeri yoktur. Diyor ki ve ma vasafa bihi nasu fi azam ayetin Kitabındaki, Kur'an-ı Kerim'deki en azam, en faziletli, en büyük ayette kendini vasfettikleri de bu baptandır. Hangi baptan? Nereye dönüyor bu sözler arkadaşlar? Allah iki yere dönüyor. Nedir o iki yer? Bir, deminden açıkladık. Allah'a iman. Allah imandandır. Ney? Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği ve Peygamber sünnetinde onu vasfettikleri isim ve sıfatlara Tahrifsiz, tatilsiz sevgifsiz ve iman etmekte katsilebilir. Ya da ilk sayfanın sonunda olan allah Teala kendisine sıfatlar vasfederken nefi ile ispatlar yapmıştır? Birleştirmiştir. Hem nefi sıfatlarının bazı sıfatları vardır kendine nefi etmiştir. Bazı sıfatları vardır kendisine ispat edmiştir. İşte bu vaktan da şu ayettir. Yani bu, şu ayette şu gelecek olan ayetel kürsi de Kur'an-ı Kerim'in en faziletli sure, en faziletli Ayet. ayeti olan, en yüce ayeti olan, ayeten kürsüde geçen sıfatlar da bu vaptandır. Yani bundandır. Nedir o? Yani kimi sıfatlarını o, o ayette allah Teala kimi sıfatlarını nefretmiştir, kimi sıfatları da o ayette allah Teala kendisi için ispat etmiştir diye kastetmiş olabilir Şeyhülislam yahut Allah'a imandandır diye başlayan cümleyi de olur. İkisi de mana itibarilidir aslında söz. Aynı. Doğrudur. Aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in üçte 1'i dedik. İhlas suretiydi. Onun neden Kur'an-ı Kerim'in üçte bir olduğunu nasıl açıklamıştık Kadir? E, fazilet bakımından 3'te 1 olduğunu açıklamıştık. E, alimler bize ne diyordu? Kur'an-ı Kerim? 3. Evet. <gülüyor>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 Yani Kur'an-ı Kerim'in üç ana konuya bakıldığında o konuların Allah'ın kendinden bahsetmesi bakımında ele alındığında diğer bölümlerden daha ne Üstün ve faziletli. İşte Kur'an-ı Kerim'de ki ayetlerin en faziletlisi olan ayetel kursi. Ki bu sureyi kim gideyatmadan önce okursa sabah kadar onu koruyan bir ne olur? Melek koruyucu olur. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Ebu Hureyre'nin hadisinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu zekat mallarını, sadaka mallarını korumak için görevlendiriyor. Yaşlı bir adamın geldiğini görüp o malları çaldığını fark ediyor Ebu Hureyre'nin, yakalıyor adamı. Adam acınıyor, Hı. Ebu Hureyre onu acıdığından dolayı bırakıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiğinde Peygamberimiz diyor sonra diyor ne yaptı sana gelen adam? Haber veriyor Peygamberimiz ona. ki yani böyle bir geldi, yakaladım gitti. Yarın yine gelecek, dikkat et diyor. gün yine kalıyor yine acındırıyor duruyor kendini Çoluğunun çocuğundan olduğundan filan yine bırakıyor üçüncü gün Peygamber alacak insan yine gelecek dikkat et diyor. üçüncü gün ne kalıyor onun ne yapmıyor? şeytanı bırakmıyor diyor ki yakaladığı o yaşlı tipinde olan adam ne diyor bırak sana bir şey bırakacağım o da ne Allah'ın Allah kitabında öyle bir ayet var ki onu okursan Sabah kadar sana hiçbir kimse yaklaşamaz. Senin sabah kadar yanında ne olur bir evet. koruyucu bir melek olur, koruyucu olur. Ne diyor Ayet -Kursi diyor? Ayetel al-Kursi diyor. E bu arayayle radialanın Hırslan geliyor Peygamber Aley Aleyhisselatüsselam'a olayı anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatüsselam da ona ne diyor? Sadaka ke. O diyor sana doğru söyledi. Ama diyor o vehu ve kezu. Ne diyor o? Yalancıdır. Kim yani o? Şeytan. Şeytan. Yani şeytan burada ayetel al-Kursi'nin ne yapıyor? bir faziletini Ebuhurey'e de zaman bildiriyor. Peygamber Han kimisi 3 kere okuyorsun, kimisi 4 defa okuyorsun. 1 defa okuyoruz. Sonra bu ayette Allah Teala ne demek istiyor arkadaşlar? Kendisi sıfatlarından bahsediyor. Ayet şöyle başlıyor biliyorsunuz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tabi bunun açıklamasını sürekli uzunca deyindik. İnden tekrardan deyinmemize gerek yok. Burada ne var? Allah'ın isimlerinden ne var bu ayette? Bir isim var. O da ne? Allah ismi. Ve hangi sıfat var bu ayette? Allah Uluhiyet. Allah'ın ibadete tek başına layık olduğu ne var? Uluhiyet sıfatı var. Huvel hayyul kayyum. Nedir o? Hayır ve... Kayyumdur. Hay. Burada ne Allah'ın isimlerinden bilsin? Isim. Hay. Ne demek hay? Eksikliğin olmadığı diri. Çünkü birlik hayat de var, her şeyde var. Değil mi? Hatta dağlarda bile var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da ne diyor? Bizi Uhud bizi sever. Biz de onu severiz. Yani Uhud tabi ne var? Hayat var, yaşam biçimi var ama kendine has bir şekilde. Bir gibi yürümüyor, yemek yemiyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? Hira'ya gidip gelirken peygamberlik geldiğinde. Diyor ki, Öyle taşlar vardı ki o taşlar bana ne yapıyordu? Selam veriyordu. Yani biri Bir hayat var onlarda. Aynı şekilde sahabeler yeme oturduğunda yemeğin neyini hissediyorlar? Tesbihini. Sübhanallah, Allah'ı tesbih etmeden ne yapıyorlar sahabeler? Bazıları işitiyorlar. Yemekte dahi var bir? Hayat var. Tabi o hayatı görebilen Önemli olan hayat herkeste. Yani Allah'a yarattığı tüm mahlukatta var. Ancak ki Allah'ın kendi sahip olduğu bu sıfat, hayat sıfatı, onun eseri olarak, onun izleri olarak ne var?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 Diyor ki iki manası var diyor. Kaimun binefsihi. İlk manası bu. Hemen yani kaimun binefsihi. Hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Hiçbir şey ihtiyaç duymadan ayakta durur. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan hayatının hayat sahilidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur yani. İlk manası bu. İkinci manası, onun dışındakilerin kendine ihtiyaç duyduğu demek. Allah'ın dışındakilerin mahlukatın ihtiyaç duyduğu. Yani allah Teala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 sıfatı var. Diyor ki sonra allah şimdi bakın bunlar hep nasıl sıfatlar? İspati sıfatlar. allah Teala bu ayetin başında ne yaptı? Nefetti, etti. Neyi nef etti? Kendinden başka ilahın olur, olur. olmadığını. Sonra diyor ki El-Hay, El-Kayyum ne yaptı? İspat etti. Demek ki Şeyhul İklam İbn-i sözü, hani bu ayet Kur'an-ı Kerim'in e, Bakara Suresinin Ayet-el olan sıfatlarda da bu baptandır derken Sanki daha çok neyi kastettiği ediyor Şeyh burada? İsim sıfatlar konusunda allah Teala nasıl bir kural izlemiştir, kural koymuştur? Nefi ispat. Sanki oraya işaret etmesi daha yakın. Şimdi allah diyor ki, la تَأْخُضُهُ Onu ne tutmak? Sine uyuklama, uyku değil. Yani böyle oturuyorsun tekay gibi mesela böyle gözlerin çık ama bedenem burada, burada olup aklen başka bir yerde. Ya Mustafa gibi biraz böyle. Buna uyuklama deniyor. Çünkü Allah-u Teala dizilir kayyumdur dedik haydır dedik. Hay olan yani kamil bir hayata sahip olan o zat, o yaratıcı o ilah elbette ki ne olmaz? Uyuklamaz. Çünkü naks yok, eksiklik yok, kamil. La tefhudusine. Uyuklama tutmaz ve olmaz? Ve ne olmaz? Uyumaz, uyumaz da. <gülüyor> Aynı şekilde ne yapmaz allah hala Teala? Uyuklamaz ve uyumaz. Uyuma. Aa, bizler beşer. Uyumaz. Hayatımız, hayat sıfatımız, bizde olan hayat sıfatımız eksik bir sıfat. Mükemmel, tam bir sıfat olmadığı için bir gün uyumasan, ikinci gün ne yapmak zorundasın? Uyumaz. Uyumak zorundasın. Bütün işlerin ne yapar? Telefonları kapatırsın, altın üst olur. <gülüyor>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 Hiçbir şey ihtiyacı yok. Yarattıkların hepsine olan ihtiyacı yok. O onların hepsine kime ait? Sahibi kim? Allah Azzeleceli. Allah Azzeleceli. Bakın bu sure onun için Kur'an-ı Kerim'in en yüce sureti. Ayet. Ayeti. Pardon. Neden? Çünkü içerisinde bahsettiği konu ne? Allah'ın isim ve sıfatları. Diyor ki لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا سِلْاَرْضِ De ki: "Manza'ı ki şefaat عنده إلا بإذنه. Onun katında izni olmadan kim şefaat edebilir? Edemez. Ve onun katında onun izni olmadan kim şefaat edemez. Tamam? Burada ne var? Allah Teala'nın bir kudreti var. Onun katında gücü kuvveti o kadar çok ki kimsenin şefaat etmeye hakkı yok. Ancak Allah Allah izin verirse evet. ve diğer şart şefaat edilecek kişiden de Allah ne olursa Amin. razı olursa işte o zaman ne olabilir? Evet. <gülüyor> şefaat edebilir. Sonra diyor ki Allah Allah Allah onların beyne eğdiyim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 Kuşatamazlar, bilemezler, kavrayamazlar. Ancak Allah'ın bildirdikleriyle ne yaparlar? Yitilirler. Allah'ın onlara öğrettikleri kadarıyla ne yaparlar? Bilirler. Onların ilimleri Allah'ın kendilerine ne yaptığı bildirdikleri sınırlıdır. Onun için ne diyor Hızır Musa'ya? Ben diyor sendeki olan bilgi, ilmi bilmiyorum. Sen de bende olan ne yapmıyorsun?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 hiçbir yaprak düşmesin ki ancak onun ne olmasın. İzni olmasın bilgisi olmasın. Yani bir yaprak düşsün. Binlerce yaprak var ağaçta. Onun izni olmadan bir yaprak düşmüyor. Allah Teala'nın ilmi bu kadar vasi, bu kadar geniş. diyor ki: "Vesi'a kursiyyuhu's semawati vel ard." Onun kürsüsü yeri ve göğü yaratmış yeri ve göğünü arkadaşlar.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 cezbetme gelmedi. Allah Teala'nın iki aya beyinde her gün akmana geldi. Herkes. Dilekçemi olan, damarları olan ayak geldi. Niye? Çünkü burada sorun bize hitap eden ayette Arapçada değil. Çünkü bu bu ayeti bize söyleyen Allah Teala "Astakhu hadise, ahsahu kıle Sözlerin en doğrusunu söyleyen, sözlerin en doğru olduğu ve diziş bakımından En iyi bakımından, güzellik bakımından en güzel olan Allah Zala'nın sözü. Ve Bunu bize aktaran peygamberler sadık olan, doğrudan başka söylemeyen, kavimlerin tarafından Allah tarafından mastuk olan, tasdik olunan, onaylanan insanlar. Sözde bir problem yok. Problem nerede arkadaşlar? Biz de. Çünkü ne yapıyoruz? Hemen teşbihe gidiyor aklımız. Teşbihe gider gitmez. Hemen ne yapıyoruz? Ta'til. İptal ediyoruz. Onun için kullu muattil.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 nasıllığını bilmiyoruz. Aklımıza var olan bir şeyi bir ayağa benzetme gelirsen, insanın hikaye olabilir veya bir veya büyük bir derin. Bu tesbihden ne gidiyor? Tesbih'e gidiyor. Ve aklımızda olmayan hemen aklına insanın böyle değişik, böyle çok acayip böyle bir iç ayak gelirse bu ne gidiyor? Keyfet. Keyfete giriyor. İşte allah Teala'nın kürsüsü kürsüsü Fesye kursiyi hüsnavat ve'l ard. yeri ve göğünü abi arkadaşlar. <gülüyor> Kuşatıyor. Yani, çok büyük. Peygamber Aleyhissalatu vesselam rivayet eden hadis-i şeriyor. Kürsünün diyor. yedi kat göğe ve yedi kat yere olan büyüklüğü halka. Ne kadar abi arkadaşlar? Boş bir araziye atılmış olan boş bir araziye atılmış olan halkanın o boş arazinin o halka olan büyüklüğü kadar. Yani düşünün, boş bir arazi. Çorak, susuz, uçsuz, bucaksız. Oraya yapılmış bir yuvarlak bir halka düşünün. Düşünün, oraya yapılmış. Kürsünün, yere, yedi kat gök ve 7 kat yere olan büyüklüğü, o çorak toprağın, o halkaya olan bir kadar. kadar. Ondan sonra arş geliyor, Allah'ın arşı. allah Teala'nın arşının büyüklüğü, kürsü olan büyüklüğüne kadar, Ben bahsettiğimiz gibi çorak toprağın içinde bulunan halkaya olan büyüklüğü kadar. Yani aklımızın artık aklın bittiği dediğimiz aklın almayacağı dediğimiz bir ne? Konu. Peki bize şey ne burada arkadaşlar? Demin ki söylediğimiz gibi yalan konuşmayan sözleri en güzel olan allah güzel Teala'nın bize yalan söylemeyen peygamberlerin bize bildirildiği ne yapmak? Tahrif etmeden, tahtül etmeden, teşhif etmeden, teşhif etmeden ne yapmak? Teslim olmak, kabul etmeye. Diyor ki, وَلَا يَعُدُهُ حُفْزُهُمَا Yani bu yeryüzünün ve gökyüzünün korunması. Çünkü Allah-u Teala onları ne yapıyor? Kuruyor. Ziyade bir ayette Allah-u diyor ki, Allah yeryüzünü ve gökyüzünü düşmekten, zahir olmaktan ne yapar? Korur Şayet ki allah Teala onları diyor, tutmasaydı ne oldu onlar? Yani yerle gök, çöker giderdi. Bu kadar büyük yer, yedi kat gök ve yedi kat yer var. Yer derken dünyanın yeri aslında gelmesin arkadaşlar. Onun dışında ay. böyle yani. Ay, ay, büyük ay. bir alem. Gezegen düşün yani. Dünya var. Şeyler, gezegenler. Galaksiler. Dünya sadece bu galakside şöyle bir nokta kadar bir şey. Bundan daha küçük yani o evrende. Bunların hızlı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 Ecid la ya Tam gelmez. al gelmek. Bunun zıttı nedir arkadaşlar? Biz bunun zıttını da söyleyeceğiz. Allah Teala'nın ne olması? Kudret. Başka? Kuvvet. Kuvvet sahibi. Tabii hepsinin next'inin kemali. Ve ayrıca ne olması? İlim sahibi olması. Bunları koruyorsa şey yapıyorsa hepsinden ne olacak? Silinecek. Bakın arkadaşlar işte Allah'ın isim ve sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, ayetler okuduğumuz zaman böyle ne yapmamız lazım? Hı -hı. Okumamız, böyle düşünmemiz lazım. Diyor ki: "Vavvel Aliyul Azib." Allah Teala nedir? Ali. Nedir Ali? Üstün ve yüksekte. Ulum. Nedir ulum arkadaşlar? Ulum. Allah'tanın, Allah Teala'nın zatı ulvdadır. Ne demek zatı ulvdadır? Arşının üstündedir. Yani zatı bizimle burada zatı itibariyle zat olarak Dünyada, yarattıklarının içinde, içte değildir. Zatı nerededir Allah-u Teala'nın? Arşının Arşın üzerinde. Bu bakımdan Ali dendiği zaman, Allah Ali'dir, üstündür dendiği zaman, ilk gelecek nedir önce bilmemiz gereken? Allah-u Teala'nın ne olması? Arşının üstünde olması. Daha sonra, ne bakımdan üstün olması Allah-u Teala'nın? İlk bakımdan, zatı bakımından üstün olması dedik. İkincisi, sıfatlarının ne olması? Üstün olması.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 Ve sıfatlarıyla nedir? Kemal, kemali, kemali. Kemal'e ermiş sıfatlara. Üstün, yüce sıfatlara nedir? Sahiptir. Sahiptir. Çünkü Allah bana ne diyor? Lillezine la yu'minune bil ahira meselus Ahirete iman etmeyenler nedir? Kötü örnekler vardır. Onların sıfatları nedir? Kötüdür. Kötü Küsü sıfatlara sahip. Ahirete iman etmeyenler. Velillahil meselul a'la.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 Ehl-i Sünnetin dışındakiler, maaturiler, eşariler ve ondan sonra cehmiler, mutediler, Allah talan neyini kabul ediyor? Sadece sıfatlarının ne olduğunu üstün olduğunu. Ama zatının üstün olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Kabulmiyor. Ne diyor? Allah'ın zatı nedir? Hayır. Üste değil de nerededir? Hayır. Her yerde diyor Allah'ın zatı. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayetlere, Peygamber'in hadislerinde söylediği hadislere. Allah'ın insanın yaratmış olduğu fıtratı nedir arkadaşlar? Dert. Derttir. Allah Teala zatıyla ne, ne, nerededir? Şu Arşının da üstündedir. Da. Bu konunun tahsilatıyla gelecek. Bu ayetel Kürsi'de arkadaşlar zikredilen beş tane sıfat var. Nedir arkadaşlar onlar? Hatırlayın şöyle. Bir. Başta döner hay. hay. Bir. Kay, kay, i̇ki. Kay. Kayyum. Üç. Aynı. Evet. Aynı. El. Ali. Ali. Ali. Elbaska? Azim. El Azim. Bir daha kaldı. El sıfat ismin bir sürü isimler var. 5 tane isimimiz geçiyor. He? Allahu ekber. Allah. Herkesi ben isim arkadaşlar. Bu ayet-el kürsi'de Allah Teala'nın 5 tane ne var? 3'ü var. Nedir onlar? 1. Allah. Allah. 2. Hayır. Kayyum. Kayyum. Ali. 5. Azim. Bunun dışında Şeyh Salih el-Useym'in 25 tane sıfat çıkartıyor bu ayetten. Allah-u Teala'nın 25 tane sıfat çıkartıyor. İşte, kızılca sayarsak 25 tane. 5 tanesi zaten bu sayılan isimlerden türetmenler sıfatlar. Çünkü Allah-u Teala'nın her ismi ne içerir arkadaşlar? Bir sıfat içerir. Allah-u Teala hayse, diriyse ne sıfatı vardır onun? Hayat. Canlı olma, diri olma sıfatı vardır. Aynı şekilde demek ki azim. Yücedir. Allah-u Hay, ziridiri daha doğrudan yücelik vardır. Kayyum ne vardır? Kayyumiyet vardır. Bu beş tanesi, benim yanımda ne var arkadaşlar sıfatlardan? Allah-u Teala için hangi sıfat var? Bir, Uyumaya. en baştan başlarsan uluhiyet sıfatı var. Allahu la ilahe illahu bir. Uluhiyet sıfatı. Tabii bir dahi iken buna altı diyoruz. Çünkü uyukatı sayılan beş taneden sonra beş tane isim, her bir sıfatı şu altı. Yedinci soru arkadaşlar, uyumaması ne? Uyuklamaması.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 Semavat ve yeryüzündeki mülkün ne olması? Hmm. Sahip olmasın mülk sahip olması. Bu da bir Sıfattır. Dokuzuncusu, Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın bu mülk konusunda, yeryüzündeki ve gökyüzündeki mülk konusunda hiçbir ortağının hmm. olmaması. Çünkü allah Teala ayetin siyahında Arapça olarak diyor ki لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Onundur gökteki ve yerdekinler. <Gülüyor> Şöyle demiyor allah Yerdeki ve göktekiler onundur demiyor. Onundur. Yerdeki ve göktekiler. Yani burada onundur diyerek başlaması olayı ne ifade ediyor? Sadece ona ait olduğu ortağının Onun Onuncusu nedir diyorlar? Allah-u Teala'nın sultanının güçlülüğünün egemenliğinin ne olması? Olması. Çok güçlü olması. Niye? Çünkü izni. onun katında izni olmadan kimse ne yapamaz? allah Teala'nın sultanı sultası, otoritesi, gücü, o kadar çok, o kadar güçlü ki, onun katında kimse alamıyor arkadaşlar? Şefaat edemiyor. 11.si, Allah-u Teala'nın ne olması? Yukarıda olması. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın diyor, onun katında. Yani Allah-u Teala'nın bir neyi var? Katı var. Bu ne? 11. On 12.si, Allah-u Teala'nın izin sahibi olması, izin verme sahibi olması. menzelleziyeşvermenin da illa ilmiği. On üçüncüsü Allah Teala'nın ilminin şamil kapsayıcı olması niye? Çünkü ya alema bedeni eğleyeyim, ama kalpum. On üçüncüsü, on dördüncüsü ve on Allah Teala'nın ne olmaması? Yapılan kullarının yaptığı şeyleri bilip bildikten sonra unutmaması. Çünkü Allah Teala onları ne yapıyor? Kaydediyor, biliyor. Ve gelecekte olanlarla ilgili de ne değil Allah-u Teala? Habersiz değil, cahil değil. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 14-15. 16. Allah-u Teala'nın azametinin ne olması? Yüceliğinin çok büyük olması ki, kullar ancak O'nun bildirdikleri kadar ne Biliyorlar. O bildirmezse, bu kadar azim, bu kadar yüce.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 <gülüyor> Sıfatlarıyla hem de kahriyle ne olması <gülüyor> Allah üstündür yücedir dendiği zaman <gülüyor> Türk millet olarak Allah yücedir dendiği aklınıza ne geliyor sadece <gülüyor> Sıfatlarının, Sıfatlarının ne olması Yüce olması Ama hiçbirimizin aklınıza ne gelmiyor Allah-u Teala'nın üzerinde Üstün olması Kullarının üstünde olması gelmiyor ama inşallah bundan sonra Rabbimizin bu sıfatını bilerek Yaşarsak üstümüzden böyle bir kontrolün bizi takip ettiğini bilerek yaşarsak kalbimizde olan korkumuz, kalbimizde olan takvamız, kalbimizde olan tevekkülümüz elbette ki daha da artacaktır. O zaman bu ayette ilgili söylediklerimizi söyledik. 5 tane isim var dedik. Tekrar saymak istersek evet Tekay Allah Evet. ve Aziz. Evet 5 tane isim. Ve buna bağlı olarak da 25 tane sıfat. Kimileri nefi yoluyla ispat edilmiş sıfatlar, kimilerde direkt ispatla olarak sıfatlar. Sonra diyor ki ve kablulu Subhanahu. Allah Taala'nın şu ayetteki sözleri de bu baktandır, bu konudandır. Yani Allah Taala'nın İsmi ve sıfatları konusunda Allah-u Teala ismi ve sıfatları ispat ederken ispat ve nefi konusunda ne yapmıştır allah Teala? Onları bir kullanmıştır. Bu yolu izlemiştir Allah-u Teala. O da ne? O da ne? Allah nedir? El-Evvel. Ne El-Evvel? Ezeli. Yani mahlukatı olmadan önce de var olan varlığının bir baslangıcı ezeli. olmayan, başlangıcı olmayan, yani başlangıcını bilmiyoruz, böylece şey. zaman mefhumu var olan bir şey bizim açımızdan. Zamanın bir başlangıcı var, bir de var? İçin var. allah Teala'nın bu zamanla alakalı bilmenin yok, başlangıcı yok. yok. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayet açıklarken ne diyor? Allah-u Teala dua derken, entel evvelu feleyse kableke şey senden önce sen evvelsin, ilksin ve senden önce şey yoktur. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. Sen. Sonun yok. Ahirsin, ebedisin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacak. Kalmayacak. Ve zahir. Ne demek zahir? Peygamber açıklıyor bunu. Tefsir. Entel zahiru feleyse fevka keşey. Sen zahirsin. Senden üstte bir şey. Senin üstünde bir şey yok. allah Teala yarattıklarının hepsinin üstünde, arsının üstündedir. Diyor ki vel batın, ne demek batın? Gizli. gizli yakın. Ve kullarına yakın olan onları kuşatan ilmiyle, körmekle onların tüm hallerini bilen. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve entel batınu feleyse duneke şey. Senden başkası yoktur manasında. Yani senden başka bize yakın yoktur. Burada dikkat edersen hem yakınlık var, hem de allah Teala'nın ne var? Fevkiyeti, üstün olması. Ondan üstünde kimseler olmaması var. Nasıl anlayacağız arkadaşlar bunu? Hem yakın diyoruz, hem arşının üzerinde diyoruz. Yani bir şeyin yakın olması demek. İlla Yan yana içte olmasını gerektirir mi? Hayır, bak kariyerim. Mesela diyor ki, arabcılarda şöyle bir ifade kullanılır, Türkçe'de da kullanılır. Diyorsun ki, gece yolculuk yaptık, ay ile beraber hareket ettik, ay ile beraber yolumuzu devam ettik. Şimdi ay e, koltuktan oturuyordu, yanında mıydı? <gülüyor> Neredeydi ay? Yerde. Sen ayın neyle hareket ettin? Şöyle yani, mahlukat için bile bu mümkün. Yani hem senin yanında olmayacak. Yukarıda olacak, hem de sen yanında olacak. Eğer dediğimiz gibi, mesela komutan askerlerini diyor ki, yürüyün aslanlarım ben yanınızdayım sizin yanınızdayım sizin neyin? Kalbim. Ha. Sizin Ama nerede kalede yönetiyor adamlar? Şeyde. Caddede. meydanında Nerede komutan yok? Yan, Yanım dedi. Demek ki sorun nerede bizde arkadaşlar? Dili bilmemekte. ...aklın eksik olmasında, anlayışın eksik olmasında... ...ve aklın direkt her şeyde neye gitmesinde? Teşbihe gitmesinde. Yani yakınlılık olacağı zaman, bir şeyin yakın olması demek... ...illa onunla diğerlerinin iç içe olması demek değil. Ben yani sen yakındayım, yanındayım diyorsun. Ne yaparsan yap, yanındayım. Sen yani Ankara'ya gidiyorsun, ben İstanbul'dayım, yanındayım. Yap, ne yaparsan yap, yanındayım. Beni yanında bulacaksın ortada. Ben varım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Arkanda ben, varım. Ha, arkanda ben varım demesi gibi. Allah Teala nedir? Burada eee arsanın üstündedir. Ama ilmiyle e, bilmesiyle, görmesiyle, işitmesiyle nedir? kullarına yakındır. Evet. <gülüyor> Diyor ki: "Huva bi kulli şey'in alim." Allah Teala her şey Allah Teala, her şeyi ne yapar? Bilir. dedikadı esas ayette buna işaret var. Bakın ayetleri teemmül edip okursanız diyor ki huvel evvelu vel akhiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Allah Teala'nın batın olması, yakın olmasının manasında yani huve bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyi bilerek destek olarak yardım ederek yanımızda. Ama zatıyla Arş'ının üstünde ayet ki vaqulu subhanahu Allahu taala hiçbir bulaptandır. Ve tevakkal alal hayy. Kime tevekkül et? Hay olan Allah'a, diri olan Allah'a, hiçbir eksiklik olmayan, eksik bir hayat olmayan Allah'a tevekkül etmedir arkadaşlar tevekkül. Gerekli olan sebepleri işledikten sonra tamam mı? Sadık olan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 nedir? Çocuk, çocuk olmasaydı hep olsaydı şey nedir? Evet. Terisi 30 sene iyi Allah'ın bana çok zuriyet nasip etmiş. Evli diz mesela olur mu? Bu bu, bu tevekkül olur mu? Olmaz. Bu akıl kısıt ne, ne, ne diyoruz arkadaşlar tarife göre. Evet, gerekli. gerekli olan sebepleri yaparak sadık bir kalple, doğru bir kalple. Tamam mı? Allah'a fealit işini ona havale etme. Buna ne dediği sebepler, işte Allah da diyor ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ Hay olan, işine havale ettiğin diri olan, Allah'a yaptık bunu اَلَّذ۪ي لَا يَمُوتُ O Allah ki ne olmaz? Ölmez. Burada ne var arkadaşlar, ispat mı var, nefî mi var? Nefî var, ölmez. Buradaki metot ne arkadaşlar söylemiştik? Bunun nefî sıfatının zıttı olan kemalini ispatı diyoruz. O da nedir arkadaşlar? Kemal olan bir hayata evet. sahip, mükemmel olan, eksikçisi olan bir evet. hayat. Yani Allah ölmez diyerek ne yapmıyoruz? Evet. Bı bırakmıyoruz. Tamam. Evet. Diyor ki, yine devam ediyor Şeyhülislam. Yani allah Teala'nın isim ve sıfatlar konusundaki Kuran-ı Kur Kerim'de izlediği yol nedir? Nefi ve ispat. İşte bu baptan da şu ayetlerdir dedi. İhlas suresi, ayet kürsi, bu ayetler. Diyor ki, قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَاكِيمُ Allah-u Teala nedir? Alim. Yani Allah-u Teala geçmişte yapılanları ne yapar? Bilir. Gelecekte yapılacakları bilir. Hiç olmayacak ama olmuş olsaydı nasıl olacağını bilendir. Bak hiç olmayacak. Ama olmuş olsa bile olacak olsa bile olur bilir. Mesela delir. allah Teala ne diyor? Allah'tan başka ilahlar olsaydı Ne olurdu?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 İşte böyle bir ilme sahip olan ilahımız, Rabbimiz var. Ama ona rağmen bu isim sıfatların etkisini kendimize göremiyoruz. günah işlerken. Çok rahat bir şekilde sigara içebiliyoruz. Başımız sıkıştığı zaman işte parikasyonun yaptığı gibi ne yapıyorlar mesela? Başları sıkıştığında Yetişat Tulkadir diyor. Subhanallah. Yani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 tabı da birçok meşhur âlimlerin yaptığı söylediği gibi. Sen niye bu insan bunu niye yapar arkadaşlar? Allah'ın isim ve sıfatlarını tam olarak bilmediği, kavrayamadığı, algılayamadığı için. İşte burada "ve huvel hakim." Allah alimdir. Hakim. Ne evet, hakim. hakim? İki anlamı var. Hakim. Bir hüküm sahibi, hüküm koyandır. Yeryüzünde, gökyüzünde onun istediği tüm alemlerde Allah Teala'nın hükmünü vardır. Uygulanır, geçer. İkinci manası ihkam, muhkem, Hikmet sahibi olması. Ne demek? hikmet sahibi olması? Her şeyi ne yapması? Yani. Yerli yerinde yapması. Tam anlamıyla eksiksiz yapması. Ve her şeyi yerli yerine koymuş olması. Tamam. Buna ne, buna ne deniyor arkadaşlar? Hikmet deniyor. Tabi Allah da her şeyi yerli yerine koyarken onun ötesinde neyi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 Hikmetini idrak edemedik diye onun bir hikmetinin olmadığını almaz gerekmez. Ortaya çıkmaz. Yani sahabeler döneminde hikmeti anlaşılamamış birçok şey var ki bugün bizler tarafından onun hikmeti ne yapabiliyor Anlaşılabiliyor. Anlaşılabiliyor. İşte derslerimiz örnek vermiştik. Köpek mesela bir taslan yaladığı zaman Peygamber aleyhisselatü buyuruyor ki yedi kere yıka o yedi kereden bir tanesi de olsun? toprak olsun. Bugün bilim adamları laboratuvar Ortamında inceledikleri zaman bakıyorlar, görüyorlar ki hayvanın ağzında tükürülü ve olan o bakterileri ortadan kaldırma konusunda en başarılı olan antibakteri nedir? topraktır O zaman sahabeler bu, bu hikmete vakıf değillerdi. Büyükeç yoktu, laboratuvar ortamları yoktu. Ha bugün biz neyiz? Vakıfız. İşte Allah hikmet sahibidir. Diyor ki ayette, Allah-u Teala nedir? Hakim Hikmet sahibi ve hüküm sahibi Ve habir Nedir habir? İşlerin tümünü bilen Gizlisini, açığını bilen Onun için Arapçada usta adama ne deniyor Mehmet? Habir deniyor Habir Kibra, kibra demek Tezbübe demek Arapçada Habir de Şeyleri yani Nesneyi, olduğu hal üzerine en ince ayrıntısına kadar ne yapmak bilmeye ne deniyor? Habir, eşayı, eşyanın bulunduğu halin, bulunduğu şeklin en ince ayrıntılarını bilmeye ne deniyor arkadaşlar? Habir yani, habir alimden daha ney? Dar bir manası. Var. Alim daha geniş. Habir daha bir ney dar? Diyor ki Allah hana. وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَعْلَمُ Ne yapar Allah-u Teala? Bilir. مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ Yere? Gireni. Ne giriyor aşağıya yere? Her şey giriyor. İnsan giriyor. Ölü giriyor. Tohum giriyor. Yağmur giriyor. Binlerce sayısını bilmediğimiz bizim. Milyonlarca mikrobu, bakterisi, böceği giriyor yere. Allah onu ne arkadaşlar? Biliyor. ve ma yahrucu minha yerden çıkanları da ne yapıyor? biliyor. nehir, ırmak, kuyu, lav, petrol. şimdi aklınıza gelebilecek binlerce ne var? nesne, mahluk var. hepsini Allah Teala biliyor bakın. yani bugün hepimiz baş başa koymuşuzlar. yer üzündeki mahlukatın, sıradaki mahlukatın bir böcek cinsini şey yazmasak da belki yani defter etmez onları yazmaya. Düşünün sadece bir böcek cinsi. Diyor ki وَمَا يَنْزِرُوا مِنَثْ سَمْهَا Allah Teala semadan, gökten inen her şeyi bilir. Gökten ne iner arkadaşlar? Yağmur iner, iner. Allah'ın emirleri iner, melekleri iner. Onun üstündeki birçok şeyi Allah kalabiliyor. وَمَا <gülüyor> يَعْرُجُ ف۪يهَا Allah Teala yerden göğe yükselen ne bilir. Ne yükselir göğe? Fali ameller. Binlerce, milyonlarca talih amel. Ruhlar. Ne istiyor? Melekler. Allah Teala bakın aslaçlı bunların hepsini biliyor. Tamam Mustafa. Senin övücudunu da biliyor Allah Teala. Sonra Allah Teala diyor ki Ve'invehu mesatihul gaybi la ya'lemuha illa hu Gaybın anahtarları kimdedir arkadaşlar? Allah'ta وَيَعْلَمُ مَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Allah Teala bilir. مَاتِ الْبَرِّ Ney? Berr? Kara. Kara da olan her şeyi bilir arkadaşlar. Kara. Kara öyle bir kavram ki, ya düşünün arkadaşlar, tekayın eczanesinde kaç kalem ilaç var desek, tek tekay bile bilmez yani. Öyle Biliyor musun kaç kalem ilaç var? Bilmiş. İlaç yiyen kaç kalem ilaç? Düşünün yeryüzünün zenginliği, karada olan zenginliği. Ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, insan çeşitleri, hayvan çeşitleri. Bunları biliyor ve mâ fil ve bahri denizdekinleri de bilir. Diyor ki bilim adamları denizde yaşayan yaratıkların alemi karada yaşayan yaşayanlardan daha geniştir. E bunu biz bilmiyoruz tabi dalgıçlık yapmadığımız için. Ben birkaç kişiyle konuştum bu konuyla ilgili. Diyor ki ayrı bir dünya. Ayrı bir alem. Denizde atla daldıkları zaman işte Mısır'da var mesela İspanya'da var diyorlar oralara. Ozar kuşlar da çünkü ayrı bir dünya yani ve Allah farı onların hepsini biliyor arkadaşlar denizin dibinde hani bazen bilgisayarlarda görüyorsunuz böyle değişik değişik ah şunlar bunlar yaratıklar falan onların hepsini tek tek biliyor falan senin uzun da biliyor evet bu da set kutumun varakatin illa yalemuha bir varaka bir ağaçtan yaprak düşmesin ki Allah onu bilmiş olmasın arkadaşlar bakın yaprak Ağaçtan yaprak düşüyor. O yaprak Allah'ın ilmi dahilinde. Burada ne var arkadaşlar? Allah'a. Allah, Allah ilim sıfatı var. Ve ne, ne var arkadaşlar? zınl Allah Teala'nın izin verme sıfatı var. İzin olmalı ne olmaz? Aleykümselam ve Diyor ki, <Sessizlik> وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ حَبَّةً تَانَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Yeryüzünün karanlıklarında bulunan Bir taneyi dahi Allah-u Teala ne yapıyor? Tohumu dahi ne yapıyor Allah-u Teala? Biliyor. Ve la rakbin ve la yabisin. Kuru ve yaş her şeyi. Mahlukattan, mahlukat ya yaşları ya da kuru. İster diyor Allah-u Teala'nın yeryüzününün karanlıklarında olan habbe, taneler yaş olan her şey ve kuru olan her şey illa fi kitabin ne dedi bu Onun hepsi nerede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 Bu ayet arkadaşlar En'am suresi 59. ayet Gaybın anahtarları Allah'adır, Allah'tadır diyor. Nedir o gaybın anahtarları? Haftaya inşallah En'am suresi 59 ve Lokman suresi 34 Bu iki ayete güverleyeceksiniz. En'am suresinde allah Teala'nın gaybın anahtarları Allah'ta olduğunu söylüyor. Nedir bu gaybın anahtarları? Beş tane. O da nerede açıklanıyor arkadaşlar? Lokman 34'te. Ne diyor Lokman suresinde? Uykusu olanlar belki bu vesileyle açıklar, uykusu kaçar, merakları atar. Nedir o? İlmin anahtarları. Allah-u Teala'nın sadece Allah'ın bildiği o ilmin anahtarları Mustafa. Diyor ki Allah-u Teala İnnallâhe îndehu ilm-us-sâ'a Kıyamet taati Allah'ın ilminde. O bilir. Bir. Ve yunezzilul gâite Yağmurun. O yağdır. Yağmurun ne zaman yağdır? Ben kim bilir? Allah. Ve ya'lemu mâ fil-erhâm Rahimlerde olan kadınların, dişilerin, sadece insanın eşiği olan kadınlar değil, Aynen. mahlukatta, hayvanda olan, her şeyin rahminde olan, nerede kim bilir sadece? Aynen. Allah bilir. Bugün tıp diyebilirsiniz, bugün tıp artık belli bir zamandan sonra ne yapıyor? Erkek mi, dişim olduğunu ne yapabiliyor? Biliyor. Tabi belli bir zamandan sonra, yani altı gayet ilminden çıktıktan sonra, allah Teala'nın meleğe onu söyleyip, meleğin onu üflemesinden sonra, gayetten çıktıktan sonra. Ama hala tıbbın bildiçek şey sınırlı. Mesela tıbbın saati saatine, dakikası dakikası ne yapamıyor arkadaşlar? Doğru doğum tarihi veremiyor, bilemiyor. Yani bugün diyor ki, senin diyor işte Temmuz'un 20'sinde diyor kadın 15 günlük dolayı. <gülüyor> tamam Bilemiyorlar. Erken doğum oluyor, geç doğum oluyor. Üçüncüsü de bu. Diyor ki ve <gülüyor> mâ tediri nefsun mâdâ teksi bu da, Nefis ne yapamaz? Yarın ne yapacağını bilemez. Yani yarında olacak, gelecekte olan şeyleri ne yapamaz? Ancak Allah bilir. الدار وما تدري نفس بأي أرض تموت بنفس نرد إلى الجنة بامس بليمت نرد إلى الجنة بليمت نه وعندما نرد إلى الجنة بليمت إن الله عليم خبير الله عليم dir ما خير ما خبير أخبار ما خير ما خبر ما خبر ما خبر ما خبر ما خبر Yani açığı, açığımı yer alim. Biliyor zaten. kabir gizlisini bilen. Daha hususi edildi. Lokman suresi 34. En'am da burada 59. İkisini ne yapıyorlar arkadaşlar? Elbirliyoruz. Az kaldı. 2-3 kaldı. Onları bitirip tersi son vereceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta meşiyet, Allah'ın dilemesine geçeceğiz. Diyor ki allah Teala ve mâ tahmilu min unsa ve la tadu illa bi'ilmi dişi Ancak onun ilmiyle hamile olur taşır ve ancak onun ilmiyle ne yapar? Doğru. Doğurur. Şunlar arkadaşlar. Allah Teala nasıl örnekler veriyor konu hakkında. İlminin nasıl anlatıldığı. Diyor ki: "Li ta'lamu en Allahu ala kulli şey'in Bilesiniz diye. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, güç yetirdiğini bilesiniz diye. Bu ayetin başında da arkadaşlar diyor ki Allah Teala "Allahul lezi halaka semawati ve'l Allah yedi kat Göğü ve onun misli olan yeri. Nasıl yani onun misli olan yıldızlar, kat, kat. yani yeryüzünde gök gibi yarattı. Yeterel <gülüyor> zelul emrubei Allah'ın emri onun arasında ne var? Sürekli iner. Kıyaslara iner sürekli. İşte Allah Teala bunu niye yapıyor? Diye <gülüyor> tale sizler bilesiniz diye. Enna <gülüyor> Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, kudret sıfatına sahip olduğunu bilesiniz ki Allah-u Teala bunu yaptı, bunu yapıyor. Surat diğer ayette diyor ki İnnallâhe huver razzâku zül kuvvetil metîn. Allah-u Teala nedir? Razzâk. Razzâk. Allah-u Teala'nın neyi var bir tane? Razzk sıfatı var. Razzk. Rızık. O şey, yani rızık. Su, ekmek. Bunlar rızıktır. Rızık sıfatı, yani rızık verme sıfatı var. Ve allah falan Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir? Rezzak. Rızkını verir. Zülkuvva. O ne diyor arkadaşlar? Kuvvet sahibi. sahibi El-Metin. Ne demek metin? Mekanatik <gülüyor> güçlü. izzetinde çok güçlü. İzzetinde güçlü. Kudretinde güçlü olan demek. Tamam. Yani güç ve kuvvetten daha ötede olan zirveye ulaşmış. O noktada hiçbir eksiklik içermeyen kemal ermiş, güce sahip, kuvvete sahip. Metin. Evet. Sonra diyor ki: "Leyse kemisli şey unlahu vessel semiul basir." Onun gibisi yoktur, onun benzeri yoktur. O'hu vessel semiul basir. Allah. Semiidir. Basıyordur. Her şeyi görendir. Bu ayet açıklamış Hazretler. İspat var, nefi var ve ispat var.